Ey iman edenler sabredin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.